sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette de ateştedir. Allah hepimize cennete girecek amel istemeyi nasip etsin. Rabbim Hüphan-ı Hüveteâlâ orada bizleri mahkûb etmesin kardeşler. Rabbim Hüphan-ı Hüveteâlâ cennete girecek amel istemeyi nasip ettiği gibi orada onun cemalini görecek, doya doya görecek amel istemeyi ve İslam kardeşliğini anlamayı başarışayım. Bugünkü konumuz kardeşlik. Demin de sizlere dediğim gibi kardeşlik dediğimizde bu kelime üç ayrı yönden ele alınması gerekir.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 İhvan kelimesiyle bu anlatılır. insanlar birbirine hitap ederken ahi, uhdi, ihvan gibi kelimeler kullanır. Türkçede de kardeş, kardeşim diye kullanılır. Kardeş denildiğinde insanın ilk aklına gelen kendi anne babasıdır. Ve kendi anne babasından dünyaya gelen akla gelir.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 Ve kendi nefsi için eğer cenneti arzuluyorsa, kardeşi içinde ne yapıyor? Cenneti arzuluyor. Kendi nefsi için bir Müslüman cehennemi istemiyorsa kardeşi içinde cehenneme girmesini ne yapmıyor? İstemiyor. Yani kardeşlik dediğimizde af buyurup aynı köpeklerin güneş vurunca böyle koyun koyuna yaptığı gibi e, kardeşlik değil. Onlara şöyle bir kemik attığın zaman ne yaparlar?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 Kardeşini senden ileriye götürecek her türlü hamleyi ne yaparsınız? Yaparsınız. Ama burada Allah Resulü ve Vesselam'ın önemli bir uyarısı var. Şakın kafirlerin diyor birbirine boyunlarına vurduğu gibi ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Onlar ne yapar? Süre otururlar. Yerler, içerler bir bakmışsın birbirlerini öpürmüşler. Birbirlerinin boyunlarını ne yapmışlar? Vurmuşlar. Müslüman bunu ne yapamaz? Yapamaz.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 Nefsimiz de şöyle bir kontrol edin. Eşiniz çift evli Hı. ve böyle bir olay var. Geldi size dedi ki e, seni boşayıp din kardeşinden, iknetinden sonra evlen dedi. Sadece nefsinizde şöyle bir geçtin. Nasıl bir duygular gündeme geliyor? Hı? Yani tadılmayan duygular da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 onun dışında bakın hepsini koruma amacıyla almıştır. Evet. Allah-u Sûr Vesselam bakın bir sözünde hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğini kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş sayılmaz diyor. Ne yapıyorsunuz bundan? Benim nefsim araba istiyor. Kardeşimin de olsun mu? Yani ev istiyor, olsun mu? Böyle bir şey mi? Ne geçiriyor, ne istiyorsunuz mesela? Bu hadisde ne anlıyorsunuz? Hı? Benim çocuğum oldu, onun da olsun. Benim güzel bir yaşamım oldu, onun da olsun mu? Hiç düşünmüyor musunuz onu? Burada bakın, nefsimizden derken iyi olan her ne varsa, hayır olan ne varsa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 Aynen şu duvarın elemanları gibi Yani şu düz duvarda neler var? Pirketi var, suvası var, harcı var, değil mi? Hepsi var. Ne yapıyor? Düz düz duruyor. Bakın. Bir çentik varsa o belli oluyor mu? İşte sapa sağlam bir binanın müminler nedir elemanları gibidir. Hiçbirimiz duvarda gedik. Ne yapmayacağız? <gülüyor> Açmayacağız. Ve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 Kardeşlerin arasındaki merhameti anlamak için nasıl bir örnek verirsiniz? Var mı hakkında örnek var? Hanım evet. o diyor o diyor Merhameti görüyorsunuz, değil mi? Yer mi karbinde?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 Zulmünden el çektirirsin, ona mani olursun. Bu da kardeşine nedir? Yardım etmektir diyor. İşte kardeşliğin en ileri noktaları bunlar kardeşler. Demek ki kardeşliğin bir gereği de zulme meyleden diğer kardeşini uyaracak, onu hizaya getirecek. Ve hizaya getirmek için çalışıp çabalayacak. İşte bu da Müslümanların birbiri arasında nedir? Yardımlaşmasıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde orada bir kardeşlik yaptı. 90 sahabenin arasında. Biliyor musunuz bu meseleyi? Ee, i̇şte falan filanla, falan filanla. Kendisine kimi seçti kardeş olarak? <gülüyor> <He? gülüyor> Flaktopediyeli cemali. Ya kardeş değil miz? Kimi kardeş edindi? Kim? E bu Ei sahibi mı? Dayısın. Hayır. Hiç okumadınız mı? Hiç okumadınız mı? Ali de kendine kardeş edindi. bir de bakayım. Evet. Bütün müminler birbirinin din kardeşi olmakla birlikte bu özel kardeşlikler ne yaptı? Ziyarette, işkanda, nasiyatta, rehberlikte, malda ne yaptılar? Onlar birçok duruma düşmekten alıkondu. Şuraya ne ekledik şimdi? Hamdan sütten bir de artı ne oldu? Dinin dışında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 Ona tahassüs denir. <gülüyor> Olur. Her insanın kendine aşk, huyu, karakteri yaşantısı olmaz mı? Olur. Bunu araştırıp da insanların içinde döküp ifşa ettiğinizde kardeşiniz de bundan rahatsız oluyorsa bu nedir? Tecesit. Bu haramdır. Kiminiz de kiminizin arkasından gıybet ne yapmasın? Yapmasın. Yapılıyor mu bu? yapıyor musunuz? İtiraf edin de iki kere yazsın. Yapıyor musunuz? Yapıyorsa tamam. Evet. Peki öyle bir şey yapan mesela benim teyzemi dövdüm ben o yüzden. Dövdünüz. Evet. Teyzenizi. Evet. Bu daha büyük. Çok içten bir şey oldu. Bir anlık çılgınlıkla oldu. O zaman gençtim biraz, 20'lik, 30'lu falan paraldım sizin dediğiniz o tecessüs resmen bana uyduladı. Birkaç evet. kez ikaz etti. Anlamadı. Sonra konuşurken bana Allah belanı versin gibi bir cümle sonra ben hatırlamıyorum. <gülüyor> yani, evet. ben, şimdi ben ama bu konuda gerçekten çok tanıksızım. Evet, tecessüs insanın <gülüyor> çileden çıkar. Bilmiyorum. Ve insanın sırt dönmesine, kısmasına, darılmasına, hatta kardeşimizin dediği gibi ...bazen insan sinirlerine hakim olamayarak karşıdakine vurmasına, saldırmasına Şimdi da, da sebep edildi. Ama çok üzgünüm. Yani ve yıllarca da belki de kıstıya sebep olur. Hayır, erkeklerin geldi. O huyunu bir de dayıma falan şikayet etti, şerket hak ettin abla demişler, o amenna da... ...ben çok rahatsızım. O bana ne yaptı? yapan da? siz olmadığınız için sebep de siz değilsiniz... Evet. ...ama saldırmakta gerekmiyor. Birisi mi dedi saldırdı diye? Yok hocam, yani bir an oldu. Yüzleden sonra... Demek istediğim o an dediğiniz gibi gençliğin dedi, getirdiği bir şey var. Allah' hayır versin. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Ey iman edenler! Burada kime sesleniyor? İman edenler. İman edenler. Zandan sakın. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Kiminiz, kiminizin kıybetini yapmasın.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 Açtın ortaya mı döktün? Evinde bile olsan Allah senin bütün ayıplarını ne yapar? Topluma ifşa eder. Bakın bu konuda size e, kardeşliği korumadaki yolu gösteriyor. Boğduğunuzda ise cezası ne yapıyormuş? Çok ağır oluyor. İşte müminleri bu şekilde açıkça suizandan, kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan Gıybetten, dedikodudan ve kulis yapmaktan Allah satındırıyor Peki, gıybet, dedikodu, kulis yapma. Kardeşliği pekiştirir mi, uzaklaştırır mı? Bakın kardeşler, gıybeti, dedikodu ve kulisi yapan yani af buyurun belki ifade ağır ben demin şu kalem attım ya o köpeklerin kardeşliği gibi kardeşlikleri vardır. Anladınız mı?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 Beni mi konuşuyorlar? Beni mi çekiştiriyorlar? İşte şöyle mi diyorlar, böyle mi? Bu da dinde neymiş? Harap ve kardeşliği de ne yapıyor? Cederiyor. Söylediğim maddeleri yazın kardeşlerim. Yine altını çizerek Ayet-i Kerime'de Hudurat 11'de şu ifadeler geliyor. En iman edenler bir topluluk başka topluluktan alay etmesin. Olur ki o topluluk sizde ne olabilir?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 Birbirinizi en olmadık kötü lakaplarla ne atmayın, Çağırmayın. Belki bu sınaranızda var mı yok mu bilmiyorum ama bizim aramızda çoktur bunlar. Maalesef. Ee, Allah Azze ve Celle kardeşliği ne yapıyordur? Zedeli. Ve imandan sonra ne kötü bir işimdir. Kim tövbe etmezse işte o zalimlerin ta kendisidir Bakın burada alay yasaklanıyor mu?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 Siz aynı olursunuz. Aynı bu şeye benzeyiz. Devamlı hocalar anlatır. Köyün birinde bir çeşme varmış. Duydunuz mu hiç bunu? O çeşmeden kim içerse delirilmiş. Ve herkesi deli görünmüş, kendi akıllı görülmüş. Hoca toplamış aile efradını. Demiş ki sakın bu sudan içmeyin. Uzak durun. Çünkü içerseniz siz de bunlar gibi olursunuz. En son köyde bir, iki, üç derken herkes içmiş.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 yapamayacağı bir durumsa beklemek zaten adıçtır. Ona o zemini kolaylaştırmak lazım. Yapamayacağı bir hususu karşıdakine söylersek zaten başta kaydederiz. Yapabileceği bir şeyi karşıdakine teklif edersek belki onun hiç aklından bile geçmese o ona ne yapılır? Kolaylaşır, bu olur. Yani Tabi zemini sevdirecek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 tevhrikayı, çekişmeyi ve çatışmayı da beraberinde getirir. Ve müminlerin birbirine düşmesi ve düşürülmesi de artık kaçınılmaz hale gelir. İşte bu noktada kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü bizleri uyarıyor. Ne diyor? Şeytan, siz tevhid ehli olduktan sonra oradan dönmenizden ümidi ne yapar? Keser. Ama şu kendi aranızdaki haller var ya,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 Bu küslük, dargınlık, ayrılma veya da kargaşa Allah'ın bir nasına binaenli, kendi nefsince binaenli. Yani kardeşleri ayıran nedir? Fıtri olsun, dini olsun. Dinle ayırıyor nefisini. Hangisi? Demek ki çok dikkat edeceğimiz noktalar var. Peki, hak insanları ayırır mı?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 Veya ölürüyor. Ne yapmış bir mikrop bulaşmış, gözü yaşarıyor veya ateşleniyor. Ne yapmış? Bir mikrop bulaşmış değil mi? İşte binde kardeşlikteki bu canlılık ruhu da bir mikropta ne yapar? Buruk burulur. Sana gülen yüz. Aynı hasta insanın yüzü nedir? Ne kadar sorsanız da girmekte zorluk çekmez mi? Ruha da giren bir mikrop.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 Mahal suresinde Allah sizden adaleti, iyiliği, akraba haklarını gözetmeyi ister diyor. Şimdi kardeşler arasında bir, adaleti, iki, iyiliği, üç, dostluğu ne yapmak? Bulundurmak zorundasın. Bakın şimdi, Kur'an-ı Kerim'de Adem'in iki oğlundan bahsedilir. Habil ve Kabil. Kabil mi iyilerden, kabil mi? Hangisi?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 Şimdi Allah mağfiret etsin, o merhametlerin en merhametlisi Allah bizlere böyle anlayış versin kardeşlerim. Bakın burada onları affediyor ve onlara ne yapıyor? Sanâli <gülüyor> davranıyor, hoşgörülü oluyor. Yine Musa Aleyhisselam'a bakın, Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Resullük verdiğinde ne diyor Musa Aleyhisselam?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 De de bilir, bilir, bilir. Yani... Ee, bu şekilde İsrailiyattan gelen birçok noktalar var ama ben bilmiyorum. Ee, Süleyman, e, Musa Aleyhisselam dünya Firavun'un sarayında büyürken, evet. Firavun onu bir gün korkutuyor, eline kızgın bir demir alıyor, diline dokanıyor ve tab oluyor, konuşamıyor İsrailiyatta. İşte kendisine resimlük verince, işte ben anlatsam insanlar anlamayabilirsin herhalde dol bitimiyse. Kapatlar arayda. Ee, i̇nsanlar anlamayabilir. İşte kardeşim daha güzel konuşuyor. Onu da bana yardımcı kıl tipinde anlatıyorlar ama değil. Bu İsraaliyatta geliyor. Burada anlatılmak istenen kendine verilen bir iyiliği kardeşine de ne yapıyor? İsteme vardır. Tabi. Ya Rabbi kardeşim harını bana ne yap?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 Yoksa evden mi verilecek? Evde bunlara dikkat ettiğiniz zaman yani çocuğunu yedirmeden içilmeye kadar dışarıda da büyüğünü küçüğünü çocuk ne yapar? Bilir. Aynı. <gülüyor> aynı. Çocuklar hizmet eden her zaman. Büyükler hizmet edilen. Ve büyükler her zaman önde hatta e, namaz meselesine bakın.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 Bunlar önemli değerler ama yakalamak lazım. Evet. Öğrencim, şöyle bir şey var. Ben kötü biriyim. Siz bunu biliyorsunuz. Yani, birbirlerine de zarar veririm diye bir korkunuz var. Gidip şey, benim hakkında nasıl uyaracaksınız? Hani bu bana böyle böyle yaptı deseniz olacak evet yani. Ben yani yaram çok değerli, mesela dedi ya rahatsızlığın teyzem konusunda diye. Çocukları da dahil, dayıların herkes bana hak verdi ama ben çok üzülmüş. Edir 20 yaşınızda mı oldu oldun? Evet, 21-23 idi galiba, en fazla 23 oldu. Kaç kişi o günden bu yanıya? Hiçbir şey yok. Öldü, yani ki akraba ölmedi mi? Onlarla birlikte bunu da gömün, ne olacak sen? Ya Tabii gülmüşsün. Hepsi gülmüş <gülüyor> olabilir de ben içten içe çok üzülüyorum çünkü seni de çok seviyordum. Of. Bırakıp toprağa göreyim gibi. Ben uyarma mi? konusunu ne Kötü bir insan, ben kötüyüm. Biliyorsunuz ki bir aşırı ee, sastırı, en, güzel uyarma, uyarma, en güzel uyarma günden tespit edip insanların yanlısı varsa bir konu olarak işlenip onlara onun yanlısını anlatmaktır. Ee, ben şimdi desem ki hanıma sen şöyle şöyle yapıyorsun, böyle böyle yapıyorsun. Bu huyu ondan kaldırmam çok zor olabilir. Ama o huyun kalkması için bir sohbet yapabilirsin. Mesela şu sohbet faydalı mı değil mi? Böyle bir sohbet yapıldığı zaman farsudaki de en azından hiçbir şey almasa bir şey alacak yani. Kendine bir ders alacak ve düzeltme yoluna girecek. Bunu yaparsan mı hayırlı, yapmazsan mı hayırlı buna bakacaksın.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 Burada iki tane arkadaş konuşuyordu. Ben de sohbet için şöyle kenarda oturdum. Bekliyorum saati. Biz de nizalaştılar. Pavladılar. İnanın önemli bir mesele yok. Fındık kabuğunu doldurmaz. Şimdi el akşam, biri 20 senedir tanıdığım, biri de 200 senedir tanıdığım birisi. Haksız olan hangisini tahmin edersiniz? 20 senelik tanıdığım birisi. Haklı olan da 200 senedir tanıdığım birisi ama yani herkesin takva yönünü Allah bilir. 20 senelik olan daha takvalı, daha bilgili bir kardeşimiz. Ama öyle bir şey hareket etti ki ben bile utandım hareketinde. Müdahale edeyim etmeyin derken o daha sonraki yani tanıdığım dediğim abi de Allah aşkına hakemlik yapsana dedi. Bu sefer ondan biz karşı karşıya şöyle. Ben bizim abdest alayım diye